Propolis, Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer me Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Bugün yakında okuduğum bir kitap paylaşmak istiyorum sizinle. Ee, 2014'te Laline Paul tarafından yazılan e, İngilizcesi The Bees kitabı. ...yani arılar. Ben Hollancasını okudum çünkü bana hediye edildi. Artık herkes bana arılarla alakalı bir yazı veya bir kitap çıktığında veriyor. Ben de büyük bir zevkle okuyorum ve ondan sonra sizinle paylaşmaya çalışıyorum bazılere. Türkçe'ye daha tercüme edilmediğini zannediyorum ama keşke tercüme edilse çünkü bu sefer bilimsel bir kitap değil, roman formunda arılar hakkında bir hikaye. Ancak ...bilimsel bir fonda yazıldı. Ee, yani yazar Lalin Paul... ...hakikaten yazmadan... ...aralarla derin bir... E, ara, e, ...araştırma yaptı. E, kitabın arkasında da... E, ...benim de bazı... E, ...okuduğum kitaplar var. O tabii ki çok hoşuma gitmişti. Evet... Şu birazcık anlatmak istiyorum size. Ee, belki okursunuz daha sonra, belki İngilizce, belki daha sonra Türkçe'ye e, tercüme edilir, bilmiyorum. Bazı insanlar hiç duymak istemezler ama ben mesela birisi bir film anlatırsa çok hoşuma gidiyor ve tekrar tekrar e, görebilirim. Hiç umurum değil inşallah siz de ölülerdensiniz. Hikaye şöyle başlıyor. Ee, babalarından kalan bir elma bahçesi satmaya çalışan bir aile ile küçük bir prolog olarak başlıyor ve iki sayfalık bir epilog ile bitiriyor. Ama insanlardan ancak bu kadar bahsediliyor. Kitabın kalanı ki kalınca bir kitap hep aralar hakkında yani e, kahramanlar, onlar hatta e, kahraman bir tane kahraman çünkü hikaye aslında bir tane arayı e, takip ediyor. Ve onun gözünden koloninin içindeki yaşamı tüm açıları göstermek için yolculuğa çıkartıyor. Yani o bize göstermek için yazar tabii ki bunu yapmak istiyor. Bu kahramanın e, e, ismi e, Flora grubundan çünkü bütün e, aralar Kitapta bir grupta e, doğuyor ve e, bu flora grubundan yani tüm e, çiçek ve e, e, çalı ağaçlar e, dünyası ve bir numarası var 717 ve 717 olarak e, geçiyor ve 710 ve, ...ve hikaye doğumu ile başlıyor ve araların e, doğumdan sonraki hücrelerin temizliği ile başlıyor. Yani doğumda nasıl e, hücreler sıkışıyor, ondan sonra onu nasıl zorla açılıyor vesaire... E, ...çıktığında e, artık kan e, şeylerine, kanatlarına geçtiğini ve onlar e, kırışık kırışık da düz, düz olduğunu vela, vesaire anlatıyor... E, fakat 717 ve nasıl olduğunu e, kendisi de bilmiyor, başka de hiç de bilmiyor, biz de hiçbir zaman bilemiyoruz. Aslında e, genetik bir şans mı yoksa e, başka bir şekilde bilemiyoruz. Öbür aralardan değişik, e, bir kere rengi daha koyu. Ve herkesten yani öbür normal aralardan daha kuvvetlidir. Yani diyeceksiniz ki bu bir e, e, science fiction. E, hafif çok hafif ama çok fazla science fiction de kokmuyor. Çünkü çok fazla gerçeklik üzerinde e, oluyor. Hakikaten bazen bir kovanda e, değişik değişik e, türlerden yani genetik yapısı değişik değişik e, aralar görebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, anaları hep bir ama babaları değişik değişik. Olabilir Yani bir on değişik baba olabilir. Onun için orada on değişik tür e, işçi arası e, görebilirsiniz. Ve aynı zamanda yani sadece daha kuvvetli ve daha koyu bir renk e, değil ama aynı zamanda kahramanımız e, antenlerini kilitleyebiliyor. Bu çok çok önemli bir şey. Çünkü e, bir e, bildiği... ...varsa ve bunu paylaşmak istemiyorsa bunu yapabiliyor. Bu tabii ki haliyle yasak. Çünkü kovandaki tüm bilgileri müşterek olması gerek. E, fakat o gene de bunu yapıyor. Kovanın içindeki fiziksel dünyası da kitabın başında anlatılıyor. İhtişamlı bir giriş holu, koridorlar, merdivenler, gizli gizli merdivenler, bebek odaları, ölüleri istifleme yerleri vesaire vesaire var. Yani bütün hakikaten kovandaki gördüğümüz ama oradaki anlatıldığı gibi değil. Fakat bu böyle daha çok e, okuyucu için e, yaşıyor. Yani kovanın içinde bir şehir gibi anlatıyor ve aynı zamanda... E, bütün rutbelere de anlatıyor yani polislere anlatıyor anayı anlatıyor sörler var onlar pristes gibi yani onu onu nasıl anlatacağımı bilemiyorum sörler diyorum onun için ve bazı aralar için bazı yerler yasak. Sadece değişik değişik yerler yok ama bazı e, gruplar oraya gitmesi e, yasak ama tabii ki bizim ye on yedi bu yasağı e, deliyor e, fakat hep e, birisi ona yardım ediyor çünkü değişik olduğunu veya kuvvetli olduğunu veya enteresan bir mesaj verebileceğini düşündüğü için bilhassa sör Salvia onu e, ee, mesela e, Çok istisna yapılabilecek bir şey Bir şekilde ana ile tanıştırılıyor ee, İşte Yüksek rutbeli e, Sir Salvia Ki Salvia ada çayı demek Daha sonra göreceğiz ki Bütün değişik meslek diyeceğim grupları Atları birer çiçek, çalı veya ağaç isim taşıyorlar ee, O zaman Ananın ee, işçi arılar yanında kendilerini feromonlardan dolayı ne kadar mutlu hissettikleri yani 717 ananın yanına gittiği zaman kendini ne kadar mutlu hissediyor ve ne kadar çok bilgilerle donandığını görüyoruz. Yani burada feromonun e, önemini anlatıyor o şekilde kitap boyunca bu olgu tüm arılar için geçerli olduğunu göreceğiz ve e, bilgi bu şekilde paylaşıldığını görüyoruz yani daha evvel e, programdaki konuştuğum e, şeyler feromon olsun e, rutpler olsun veya herhangi bir hayatının herhangi bir zamanda değişik bir şey yaptığını e, anlattıklarını bütün bunlar kitapta e, ee, çöküyor ortaya ee, Örneğin erkek arıların patavatsızlığı anlatıyor Yani orada e, <gülüyor> Biliyoruz ki e, erkekler e, bedavacı e, ...nektar toplamıyor, e, bol bol e, polen yiyorlar e, ve yani bir iş pek fazla yapmıyorlar. Hani ara sıra ara sıra kadar biraz bir şeyler yapabiliyorlar ama aslında tembeller ve bu kitapta bunu daha çok kendileri ne kadar çok beğendikleri... ...ve öbür işçiler onları sürekli temizlemek zorundalar ve hadi sene birazcık daha ekmek vesaire öyle şeyler de oluyor. Yani tam... ...animation yapıyor kitapta aslında... ...insan ile... E, ya yani ...insanlarla e, aynı planda koyuyor... Ve ...bu çok güzel bir şey... E, veya ...bebek odasında olduğunda... ...ara sütünün gelmesi... ...ve bebeklerinin e, daha... E, ...küçükken... ...onlara ara süt vermesini... ...ve büyü, büyütü, büyüttüğünü anlatıyor... ...ve bu onu ne kadar mutlu... E, ...ediyor diye yazıyor... ...bunlar tabii ki hep olumlu şeyler ama... Kitap ilerledikçe bir arının hayatındaki olumsuz şeyler de ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, örneğin e, yani kahramanımız ama o da illegal bazı şeyler yapıyor. E, 717 yumurtlama yapıyor ve illegal, illegal yumurtlayan işçi arı hemen öldürülmesi gerekiyor. Onun için bu bir şekilde fark ediliyor orada illegal bir e, yumurta olduğunu ve polis hemen aramaya yapmaya başlıyor. Şükürler ki 717 antenlerini kapatabiliyor ve bu bilgiyi paylaşmayabiliyor ve bulunmuyor. Yoksa bitecekti tabi. E, veya e, sarıcıların istilasına uğruyorlar ve bu nasıl bunu, e, buna karşı nasıl çıktıkları anlatılıyor. veya kışın bir fare kovana giriyor. E, bütün bunları e, onların açısından anlatıyor. 717'nin dili uzun ve kendisi çok kuvvetli olduğu için harika bir nektar taşıyıcı ve yeni nektar kaynakları da bulmakta ve dans ederek anlatmakta usta. Bu bir müddet iyi gidiyor ama o yaz çok fazla yağmur var ve yazın sonunda kışı geçirmek için aslında yeter kadar bal olmadığını ve sonbaharda bile açlık tehlikesi olduğunu görüyoruz. O zaman e, 717 bildikleri yerlerden daha uzaklara çıkmak zorunda. E, ...nektar bulmak için çünkü eğer olmazsa nektar yeterli olmayacaksa e, bütün bu e, koloni kışı geçiremeyecek. Ve bunu yaparken örneğin monokültürlü bir tarlanın üzerinde daha evvel e, bunu gördü orada e, monokültür olduğunu gördü. Fakat bu sefer gördü ki tamamen artık e, her şey... E, ...toprak altında duruyor ve kenarlarında bile hiçbir şey bırakılmadığını ki orada e, e, yabani çiçek de bulamıyor. Onun için daha da çok uzak, uzağa gitmek zorunda ve şehirdeki bahçelere gitmek zorunda. Asfaltın kokularını anlatıyor, onu son derece rahatsız ediyor. Ve oradaki buldukları kültür bitkileri ne kadar verimsiz ve hatta ölü olduklarını e, bildiriyor. Ama penceresi açık bir sera buluyor... Orada o seranın içinde bir narenci ağacı var ve nektarı var. Ancak orada çok karasinekler var ve daha kötüsü örümcekler var. Tabii ki hepsi onlar karasinekler onunla dalga geçiyor. Ee, örümcekler onu ağında e, yakalamaya çalışıyorlar. Bir şekilde e, dış dünyadaki tüm tehlikelerinden haberdar oluyoruz bu şekilde e, kitapta. Ama sonunda hava soğuk olsa dahi e, uzun bir uçuştan sonra kovana geri gitmeye beceriyor. Ama orada olduğunda e, geri geldiğinde bir sürü hastalık olduğunu da görüyoruz. Ee, kışın nasıl bir top halinde durdukları ve erken ilkbaharda ve ne kadar zor bir kış geçirdiklerini ve ne kadar az yemek olduğunu onun için bir sürü arı olduğunu, öldüğünü anlatıyor. Fakat erken ilkbaharda ne kadar ...mutlu olduklarını ve ne kadar ümit dolu olduklarını da okuyoruz. Yani bütün aslında bir arı bu kadar uzun yaşamıyor aslında ama kitap için... ...bizim kahramanımız bu kadar uzun ve özel bir arı olduğu için yaşayabiliyor... Ee, ve nihayet e, fark ediyorlar ilkbahar çıktığında ki ana e, ihtiyarlıyor, ihtiyarladı. Ve artık e, yetere kadar güzel yumurtlamıyor. Ee, ve e, nasıl yeni bir ana ortaya çıkıp e, onunla nasıl yeni bir yere gittiklerini anlatıyor. Ee, e, tabii ki bu, burada e, ana aslında ortaya. E, Yeni ana e, kovanı terk ediyor, başka bir yere gidiyor ve bu şekilde hastalıkları da bırakmış oluyor. Eski anayı da bırakmış oluyor. Genellikle aslında yeni ana kovan içinde kalıyor ama bu önemli değil. Burada artistik bir serbestlik kullanıyor e, yazar ki birkaç kere bunu yapıyor. E, yani hikayeyi e, biraz gerçeği biraz hikayeye uydurmak zorunda. Onun için bunu kabul ediyoruz. E, ama anlayabildiğiniz kadar ben kitaptan çok zevk aldım. Bilhassa arıların hayatındaki olumlu, olumsuz tüm facetleri ne kadar detaylı ve ayrıca bunu burada anlatmıyorum çünkü ben bunu burada böyle hikaye gibi anlatıyorum benim dilim döndüğüm kadar ama çok güzel bir dil ile yazıldı. Güzel bir şekilde yazıldı. Tercümesi de iyi yapıldı. Onun için arıcılık yapmayan ama arıları merak eden ve dünyayı ...onların gözünden görmek isteyenler için son derece öğretici ve güzel yazılan bir kitap tavsiye ediyorum. Bir daha söyleyeceğim. Laline Paul 2 ile ile The Bees. Ee, bulabilirsiniz herhalde. İngilizce e, yazdığınızda e, e, ararsınız. Şimdi e, bu kitabı okuduktan sonra araları daha iyi anlayabileceğimiz umduğum için bugün... Nikos, Nikos Xylouris tarafından söyleyen Kena mu adlı şarkını dinletmek istiyorum. Şarkıda kardeşim veya dostum de söyleyebilirsiniz. Artık birbirlerimizi daha iyi anlıyoruz diye söylüyor çünkü. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ίσιχα, ίσιχα και απλά. Καταλαβαίνω μας τετώρα. Δε χρειάζονται περισσότερα. Και ένα αδερφέ μου που μάθαμε να με να κουβεδιάζουμε ίσιχα, ήσυχα ίσιχα για πλά καταλαβαίνω τώρα καταλαβαίνω μας τε τώρα δεν χρειάζονται περσότερα καταλαβαίνω τώρα καταλαβαίνω μας τε τώρα δεν χρειάζονται Κι ένα αδερφέ μου που μάθαμε να κουβερδιάζουμε ήσυχα, ήσικα ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο Τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος Όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα, σίκα Και τις σκάφη σκάφη Κι ένα άδερφέ μου που μάθαμε Να κουβενδιάζουμε ήσυχα Ήσυχα ήσυχα κι απλά Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλή Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σόλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη Έτσι να λέμε πιάτα σίκα σίκα Και τις σκάφη σκάφη Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε Τέτοια ποιήματα σου φτιάχνουμε εκατό την ώρα Αυτό θέλουμε κι εμείς Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ από τον κόσμο Εμείς τραγουδάμε Για να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδερφέ μου από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε. Evet e, meşhur ve çok sevilen bir e, Yunan şarkısı e, şimdi bu e, ben arasında nasıl aıcıılığa Başladım Onu paylaşmak istiyorum size ee, ve o sırada da neler yanlış yaptığımı çünkü bilhassa yanlış yapılan şeylerden çok şey öğreniliyor diye düşünüyorum. Ee, onları da söylemek istiyorum. Ee, benim başlangıcım istenmeyen bir ol ile başladı. Ve tanıdık birisi e, gölde bir teknesi vardı ve bir gün ona kullanmaya e, gittiğinde teknenin ön tarafında bir grup arı peteklerini inşa ettiklerini gördü. E, ve o kişi hemen kaçtı çünkü arı sokmalarına alerjisi vardı. E, ben bunu duyunca e, ve konuştuğumda ne yapayım diye sorduğunda hemen ben ne kadar güzel eğer bal arısıysa o koloniyi isterim bahçeye koyalım dedim. Ancak arıların hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Onun için yardım istemem gerekiyordu. Yardım buldum ve o kişi koloniyi geçici bir kovana koyup bahçeme yerleştirdi. Ve böylece bir koloni arım oldu diye düşündüm. Küçükken komşumuzun eski tip sazlardan oluşan yuvarlak beş altı sepet kovanları olduğunu hatırlıyorum. Komşumuz ihtiyar bir adamdı ve sadece bir torunu vardı ki de o da benim arkadaşımdı. Ancak ben çok kalabalık bir ailenin en büyüğüm ve ailemiz gittikçe büyüdüğü için bu tatlı komşu annemin itirazlara rağmen bu kadar kalabalık çocuklu bir ailenin yanında aralara bakmak iyi bir fikir olmadığını karar verdi ve arıcılıktan vazgeçti. Ben ona her zaman üzülmüştüm çünkü o kovanlar her gördüğümde beni büyülüyordu. Aynı mühitte oturan bir de fırıncı vardı. Daha doğrusu pastanesi olan biriydi. O komşunun da bahçesinde arılar vardı çünkü pastanesindeki bazı tatlılar mutlaka bal e, gerekliydi. O zamandan beri arılara özel bir sevgim var. Ancak o demek değil ki bilgim vardı. Ancak çocuğu, çoğumuz gibi arılar olursa bahçemdeki her şey daha çok meyve verir ve sebze bahçem. ...daha bereketli olacak ve çiçeklerim daha bol olacak diye e, umduğum için onları bahçemde olsun istiyordum. E, zaten bahçemde herhangi bir hayvan veya böcek için çekici olması için çalışırım her zaman. Bol bol dağınık olsun, e, bitkileri çeşitleri olsun, su olsun vesaire. E, şimdi artık... Arılarım olduğu için bir kovan lazımdı. Yani o e, biz bana yardım eden kişi e, arıları kendisinden olan bir kovana koydu ve o kovanı geri isteyecekti. Ve e, o zaman e, zincirli kuyuda bir arıcılık dükkanı görmüştüm. Daha evvel bunu görmemiştim ama işte arıcılık yaptıktan sonra daha her tarafta e, arıcılık ile alakalı şeyler görmeye başlıyorsun. Ancak acaba ben bu işi yapabilir miyim, sevebilir miyim vesaire vesaire sorular vardı tabii ki kafamda. Onun için e, tam bir e, Hollandalı gibi e, fazla israf yapmamak için hemen tüm ekipman yeni almayıp belki elden düşme ile başlamak daha iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Hakikaten orada birkaç elden düşme kıvam vardı ve... E, Onlara onlara az para verip aldım. Ee, burada bazı arkadaşlarım cimrilik yaptığımı diyebilir. Ee, bense dikkatli olup, sonra belki de yapamayacağım bir şey boşuna para harcamamaya çalıştım. İşte daha evvel söylediğim gibi tam bir Hollandalı kafası gibi. Sonradan ne kadar büyük, çünkü sonradan ne kadar büyük bir hata olduğunu anladım. Ee, kovan alınca. Mutlaka standart almak lazım ve içinde hastalık olmaması ve temiz olması için yeni olması son derece önemli. Şimdi bunu anlatıyorum çünkü belki siz de bunu yapacaksınız. Siz de belki arıcılık yapmak istersiniz ve böyle bir aynı bir kafa ile böyle bir şey yapabilirsiniz. Arılarımı büyük bir mutluluk yeni eski kovanıma yerleştirdim ve ara sıra uçuş tahtalara bakıp seviniyordum. Bir şey yapıp yapmam gerektiğini tahmin ediyordum ama ne olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Arıların e, bakımının hakkında hiçbir şey bilmeyince kardeşlerimden biri bana, biri bana minik bir kitap e, gönderdi. İçinde en temel bilgiler vardı ve onu okumaya başladım. E, kış başlamıştı ve arıları biraz unuttum. İlk baharda aklıma geldiklerinde hiçbiri kalmadığını gördüm. Ve kovanımı açtığımda öldüklerini gördüm. Üzüldüm ama en azından yeni kovanlar için büyük bir yatırım yapmadım diye düşünmüştüm. Birkaç hafta sonra tekrar oradan geçince ne göreyim ki? İki kovan da doldu. Oğul gelmiş. Bunun için hiçbir şey yapmadım. Bu kendiliğinden oldu ve tabii ki son derece mutlu oldum. Ve bu sefer bu iş biraz daha ciddi almam gerektiğini anladım. O sonbahar ilk defa bal aldım ve ondan sonra arı virüsü bir daha çıkmayıp benden tamamen bağımlı oldum ve bir amatör arıcı oldum. Aynı şey size de olabilir. Bahçenize, balkonunuza bir oğul gelebilir veya belki bir bahçeniz var ve orada ara bakmak istersiniz. Veya belki şiirde apartmanınızın çatısında bakmak istersiniz. Arılar edinmeden Önce bol bol öğrenin, ee, yani kitap okuyun ve e, internette araştırma yapın... ...ondan sonra bir arıcılık dükkanından sorarak da alabilirsiniz. Belki e, yerinize göre tema Kafkas aradan e, ihtiyacınız olacak... ...veyahut belki başka türlerde de satılıyor, onu e, araştırmanız lazım. Artık dünyada, şehirde çok insan ara bakıyor. Bir dakika kaldı, evet... Ee, New York'ta 2011'den itibaren kanun ona izin veriyor ve Londra'da da 12 bin kovan varmış. Amsterdam'da bir sürü çatıda arıcılık yapan insan var. Rotterdam'daki Duck Acker projesi hakkında bir program yapmıştım. Belki bazıları duymuştu. Ve Sofya'da genç bir sanatçı balkonunda babasının köyünden bir kovan getirip orada baktığına şahit oldum. Hatta şu anda şehir Otelleri kahvaltıda kendi çatılarındaki tuttukları kovanların balları sunuyorlar ve bu çok in bir şey. Mesela New York'ta, Waldorf, Astoria ve Gramercy Park otellerinde, Vancouver'da, Fairmont Waterfront otelinde. Ee, orada 500 bin arılar olduğunu gururlar söylüyorlar. Evet, zamanım bitti. Toparlamam lazım. Ee, gelecek sefer bu aynı konu ile devam edeceğim. Propolis programına, programi at gmail.com'a isterseniz bir şeyler söyleyebilirsiniz veya gönderebilirsiniz. Gelecek sefer görüşmek üzere. İyi günler. Propolis, arıların dünyası. ...hazırlayan ve sunan Maria Sezer...